Mali konularda şahit ya iki erkek ya da bir erkek, iki kadın olacaktır. Daha azı iddianın ispatı için yeterli değildir. Tek erkeğin yeterli olmaması, onun akıl ve dürüstlük bakımlarından eksik olduğu gerekçesine değil, hakkın ve alacağın zayi olmaması için daha ihtiyatlı ve tedbirli olma hikmetine bağlıdır. Bir kadın yerine iki kadının şart koşulması da, tek kadının akıl ve dürüstlüğünün yeterliği konusundaki şüpheden veya hükümden değil, onların özel durumları, konumları, psikolojileri, ev dışındaki hayatla ilgileri bakımından unutma veya şaşırma ihtimallerinin daha fazla olmasındandır. Yani yine, hakkın zayi olmamasına yönelik bir tedbirden ibarettir. Kadın bu bakımdan da, İkinci sınıf ve dereceden bir insan olarak algılanmadığı içindir ki, erkek bulunmadığı takdirde denilmemiş, erkek bulunsa bile kadınların tanıklığı kabul edilmiştir. Ayetin ifadesine dikkat edildiğinde anlaşılacağı üzere, iki kadının şahitliğinde tanıklık eden yine bir kadındır. Yani nisabı, şahitlik için gerekli sayı doldurma bakımından bir kadın, bir erkek gibidir. Diğer kadının işi hem cinsinin unutması veya yanılması halinde ona hatırlatmaktan, hatırlamasına yardımcı olmaktan ibarettir. Borç doğuran akitlerin peşin usulüyle yapılması, Akdin hemen sonunda alacak ve borcun kapanması halinde yazma yükümlülüğü kaldırılmakta fakat yine de tanık tutma tavsiye edilmektedir. Çünkü vadenin söz konusu olmadığı akitlerde de ihtilaflar çıkabilmekte, şahide ihtiyaç hasıl olabilmektedir. Bazı hallerde şahit ve katipler akdin taraflarınca rahatsız edilmekte, kendilerine zarar verilmektedir. Bu sebeple olmalıdır ki dilimizde, ''İşin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol'' şeklinde bir öğüt ifadesi yaygınlık kazanmıştır. Şahitlerin gereksiz yere meşgul edilmeleri dahi bir zarar vermedir. Borçlunun ödeme konusunda temerrüde düşmesi halinde borcu kefil ödemek mecburiyetinde kalmaktadır. Şahit ve katiplerin gerçeği yansıtmamaları konusunda baskı altına alındıkları, tehdit edildikleri olmuştur. İlgili ayet, bütün bunları yasaklamakta ve tarafları Allah'tan korkmaya davet etmektedir. Şahit yolculuk halinde olur ve yazacak birini bulamazsanız teslim alınmış rehinler yeterlidir. Birbirinize güveniyorsanız kendisine güvenilen borçlu emaneti yerine getirsin ve ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Tanıklığı gizlemeyin. Kim onu gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkârdır. Allah yaptıklarınızı eksiksiz bilmektedir. Alacağı teminat altına alan işlemlerden biri de borçludan rehin almaktır. Rehin verme ve alma adeti İslam'dan önce de vardı. Hatta bazen boşlular çocuklarını kabile reislerine rehin verirlerdi. İslam'da rehin konusunun insan olması caiz değildir. Rehin, gerektiğinde satıp paraya ve mala çevrilerek borcun ödenmesine yarayan bir madde veya maddi değer olmaktadır. Borç ilişkisi yolculuk halinde veya gurbette de kurulabileceği için bu durumda yazacak birini bulamama ihtimali artmaktadır. Kur'an'ın teklif ettiği çare yazma yerine uygun bir nesneyi rehin almaktır. Rehin almanın caiz olması yolculuk haline özgü de değildir. Hz. Peygamber'in uygulamasıyla yolculuk dışındaki durumlarda da rehin almanın ve vermenin caiz olduğu anlaşılmış ve bu hüküm devamlı uygulanmıştır. Teslim alınan rehin ifadesinde geçen teslim alınan kabzedilen kaydı sebebiyle rehin konusu malın borçludan alınmaması, borçlunun tasarrufu dışına çıkarılmaması halinde rehin akdinin sahih olup olmayacağı tartışılmıştır. Hanefi ve Şafi'lere göre akit sahih olmaz, Malik'e göre akit sahih olur. Fakat bağlayıcı olabilmesi lüzumu için teslim şarttır. Borçlu teslim etmek istemezse cebredilir. Borca karşı teminat olarak alınan rehinden alacaklının istifade etmesi caiz değildir. Birbirinize güvenirseniz kendisine güvenilen kimse emaneti yerine getirsin kısmının önceki kısımlara etkisi mevzuunda farklı yorumlar vardır. Yazma, yazdırma, şahit tutmanın farz olduğunu söyleyenlerin bir kısmına göre, ayetin bu bölümü farz olma hükmünü kaldırmış, teminat alma veya güvenme konusunda ilgilileri serbest bırakmıştır. Diğer kısmına göre ise, rehinin teminat yerine geçmesi yolculuk haline mahsustur. Bu istisna dışında farz olma hükmü devam etmektedir. Teminat alma emrinin tavsiye olduğunu söyleyenlere göre, bu kısım o hükmü desteklemektedir. İbni Aşur'un da işaret ettiği üzere güvene karşı ihanet etmemeyi, emaneti yerine getirmeyi bütün borç ilişkilerine yaymak daha doğrudur. Teminat da alınsa, kişilerde emanet duygusu ve sorumluluğu bulunmazsa borcun tarafları birbirlerine karşı haksızlık yapabilirler. Ayet bunu yapmamalarını emretmektedir. Özellikle kul hakkının zayi olması ihtimali bulunduğunda buna tanık olanların bildiklerini gizlemeleri caiz değildir. Sorulmasa bile kendiliklerinden ilgili makama gelip tanıklık etmeleri gerekli görülmüştür. Sorulmadan, istenmeden şahitlik etmeyi kınayan hadislerin Allah hakkı ile ilgili konular veya yalancı şahitlik hakkında olduğu ifade edilmiştir. Şahitliği gizlemek Bildiğini söylememek, dışa vuran vücut hareketiyle değil, zihin ve iradeyle, bu manada kalple işlenen bir günahtır. Bu sebeple, şahitliği gizleyen için kalbi günahkardır, buyrulmuştur. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.